Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepimizin varacağı bir yer olan Asıl hayat olan, kamil hayat olan, daimi hayat olan, öteki hayata ait bazı hakikatleri beraberce öğrenmeye çalışıyoruz. Ahirete iman meselesi altı iman esasından bir tanesi. Hatırlarsanız ilk derslerin birinde şöyle bir şey söyledim. İman meselesinde gevşeyen ve zedelenen en önemli esaslardan bir tanesi de bu. Öncelikli olarak da bu. Bir insanda imana ait bir zafiyet yaşanmaya başlayınca ilk çözülen halka ahirete iman meselesi oluyor. Onun için önemli. Onun için Kur'an işin bidayetinde Mekke'de ısrarla tekrarla ahirete iman meselesinin üzerinde duruyor. Onun için ve Selam efendimiz gerek Mekke'de gerek Medine'de çok ciddi bir biçimde bu meseleyi gündem ediyor. Sahabenin üzerinden o ilk muhataplar üzerinden hem onlara hem de bizlere mesajlar veriyor. Biz de bu alanı yeniden nübüvvet pınarından öğrenebilme maksadıyla, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu rehberliğinde bir şekliyle bazı şeylerin farkına varma maksadıyla bir yürüyüş başlattık. Allah nasip ederse bugün sekizinci dersimizi beraberce icra etmiş olacağız. Hastalık dedik, ölüm dedik. Bugün de sıra ahiretin ilk penceresi olan cenazeye, kabre doğru yürüyüş ve kabir hayatına ki o bambaşka bir alem o alemi anlamaya söz geldi dayandı. Tabii bu konuda bizim çok çok farklı noktalarda ve ciddi bir biçimde de ele alınacak gerek ele alınması gereken bir alan olarak karşımızda duran büyük bir müktesebatla muhatabız. Bunların ne kadarını anlatacağız bilmiyoruz ama bir taraftan bismillah deyip başlayacağız. Dersin başında ben bir hakikate yine sizin dikkatlerinizi çekeyim. Söylenen bazı şeyleri tekrar etmekte fayda var. Çünkü tekrar edilince iyice zihnimize oturacak. Yaşadığımız şu modern hayat hayatı kutsallaştırarak ölümü bize unutturmaya çalışıyor. Her haliyle ölüm hayatın dışına zihinlerin akılların kalplerin dışına itilmeye çalışılıyor. Şeytanın, şeytanın dostlarının, şeytanın avanelerinin işi de bu. Onlar bize ölümü unutturacaklar, hesabı unutturacaklar, kabri unutturacaklar, kabrin arkası için çalışmayı unutturacaklar. Peşin olanı, az olanı, gerçek olmayanı, sahte olanı vaat ederek, bize vererek asıl olandan, daimi olandan, kalıcı olandan bizi koparmaya çalışacaklar ama biz de inadına, şeytanın inadına, şeytanın bu telkinlerine karşı birbirimize sabrı ve hakkı tavsiye etme sorumluluğumuzun bir gereği olarak birbirimize ölümü, ahirete iman meselesini, öteki hayatı, hesabı, kitabı bunları hatırlatacağız. Müslüman asla ölümü temenni etmez ölümü tefekkür eder Allah'ım bizi öldür diye bir dua yok ama Allah'ım bir an olsun bile göz açıp kapayıncaya kadar bile bana ölümü unutturmama diye bir dua var o ayrı bir şey o ayrı bir şey dolayısıyla bizde ölüm arzusu olmaz ölüm arzusunu ölümü ölüme ait bazı şeyleri Rabbimizden istemeyiz Sağlık isteriz, sıhhat isteriz, afiyet isteriz ama hepsinin ötesinde ahiret selameti isteriz. Dünyada da iyilik isteriz, ahirette de iyilik isteriz ama ateşin azabından korunma gibi bir ızdırapla da inleriz. Cenab-ı Hak sonuna kadar hepimizi son nefesimize kadar bu ızdıraptan geri koymasın. Geçen ders Sekeratül Mevt hadisesini yani o son anı can boğaza gelmiş artık orada ölümün o soğuk yüzünü ama hakikate ait olan o yüzünü hissediş anlarına ait bir şeyler anlattım. Akşam eve gittikten sonra yani buradan dersten sonra böyle o dersi düşünürken siz de düşünüyorsunuz ya ben de düşünüyorum çünkü düşünmemiz lazım söylenen o şeyleri. Aklıma şöyle bir şey geldi. Biz sekeratül meft diyoruz. Ölümün o anları diyoruz. O anlara ait ibrete ait bir şeyler söylüyoruz ama yeni nesil bunları yaşamıyor. Çünkü artık insanlar evlerinde de ölmüyorlar. Çok garip bir haldeyiz. İnsanlar ya hastanelerde ölüyor ya farklı hallere giriyorlar. O, o anları evde insanlar yaşayıp ibret alamıyor. Yeni nesilin bu manada işi zor ihtiyarlarla beraber yaşamıyor hastalıklarla ve hastalarla beraber yaşamıyor ölümün o anlarını o sekeratül mevt dediğimiz anlara şahit olmuyor mezarlıklarla yeni neslin irtibatı yok ya şehirlerin dışında ya hiç gidilmiyor gidilse de mezarlıklarımızın hali belli bize ölüm tefekkür edeceği yerde oradaki mezar taşları bile bir ihtişam yarışına girdikleri için o maneviyattan bizi kopardıklarından dolayı mezarlıklar bile bize ölümü bu manada tefekkür ettirmiyor. Böyle bir hal olunca da gerçekten bizim çocuklarımızın işi çok zor. Mesela ben kendi çocukluğumu şöyle bir hatırlıyorum. 16-17 yaşlarına kadar küçücük bir kasabadaydım ben onlarca ölüme şahit oldum. Hiç de psikolojim bozulmadı hatta çok büyük faydaları oldu o anlar bana çok çok şey kattı. Eğer şu anda ayakta durabiliyorsak belki de o anlarda gördüğümüz bazı şeylerin bizim yüreklerimizdeki tesiri hayatlarımıza o manadaki olumlu tesirindendir. 16 yaşlarındayken yani 27-28 yıl öncesini konuşuyorum. Bu arada da yaşımı da söylemiş oldum size. 27-28 yıl öncesinde annemin babasını, dedemin vefatını çok canlı bir biçimde şahit oldum. 40-50 günlük hastalığın arkasından o hastalık günlerinde de yatalak olduğu için Babamın o Kur'an okuyuşlarını oraya gelen hocaların orada söylediklerini telkin adına söyledikleri böyle dün gibi hatırımda. Ve o günlerdeki o maneviyatın bendeki olumlu tesirini hatırlayınca bir de bugün bugünün dünyasında yaşayan çocuklarımızın gençlerimizin bundan mahrum olarak yetişmelerini hatırlayınca aslında kendimizin bu manada çok daha farklı bir biçimde bir nasibin içerisinde olduğumu yıllar sonrasından ikrar ediyorum. E ne yapacağız mecburen bu çocuklarımızın dünyasına ölümü bir hak olan hakikat olan ölümü hesabı sıratı kabri başka bir şekilde vereceğiz eğer bu şey 10-15 sene öncesinden 20-30 sene öncesinden olduğu şekliyle olmuyorsa bunun yapılması gereken başka şeyler var bizler de onu yapmaya çalışacağız çocuklarımızın bu manada işi zor dedim imtihanları ağır imtihanları bizim için de ağır kendileri için de ağır şeytan bize ne kadar ölümü aslında uzak gösteriyorsa onlara kat ve kat daha fazla gösteriyor ve bu teknoloji dediğimiz aslında bir nimet olan ama Müslümanca kullanmadığımız için bir nikmete bir belaya dönüşen kablolu kablosuz şulu bulu o aletler ne yazık ki çoluk çocuğumuzun hem beynini hem hafızasını hem hayatını işgal ettiğinden dolayı maneviyat iklimine bir türlü koyamama gibi bir haldeyiz. Bu manada da bunu benim söylemem bu konudaki duyarlılığımızı, sorumluluğumuzu yeniden hatırlatma adına inşallah bir vesile olsun. Rabbim bizleri de çoluk çocuğumuzda muhafaza etsin. Bu manada onlara daha fazla yardım etsin ki bu konudaki imtihanları biraz daha hafiflemiş olsun. Aziz kardeşlerim müminler diyarına yolculuk bugünkü dersimizin başlığı bu aslında Aleyhisselatü vesselam efendimizin Kabre, kabristana girerken verdiği bir selamdan alınmış. Hadis kitaplarımızda Efendimizin iki türlü selam verdiğini görüyoruz. O selamlardan birisi şudur. Girer kabristana girer girmez. Esselamu aleykum dâre kavmi mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun der. Ey müminler yurdunda metfun olanlar size selam olsun. Yakın bir zamanda inşallah biz de size kavuşacağız. Hem bir selam var hem de orada bakın ölüme ait inanılmaz derecede güzel bir ders var. Biz de geleceğiz oraya. Biz de varacağımız yurt orası. Bu hakikati aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada söylüyor. Bazı kardeşlerimiz belki siz de öyle yapıyorsunuzdur. Bu selam cümlesini bilmedikleri için ya da Buna ait bazı bilgiden mahrum oldukları için. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Böyle bir selam veriyorlar. Bunda da bir mahsur yok. Ama şu yanlış. Selamı veriyor. Sonra da selamı alıyor. Sanki o selam havada kalmış. Karşılığı muhatabı yokmuş diye. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur dedikten sonra. Ve aleyküm selam ya ehle dü dünya ya da ya ehlel dükkan artık ne diyecekse bir yönüyle selamın karşılığını alıyor. Buna gerek yok. Biz orada sünnet üzere bir hakikat öğreniyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi de inşa eden bu manada ona da o ruh, ruhu veren vahiy ölümün ne olduğunu anlatıyor Kur'an'da. Ve gerçek ölünün kim olduğuna dair de çok önemli bilgiler veriyor. Kur'an'ın nazarında aslında ölü toprağın altındaki değildir. Nice toprağın altındakiler vardır ki toprağın üstündekilerden daha canlıdır, daha hayattadır. Ölü Allah'tan habersiz yaşayandır aslında. Ölü imandan mahrum olarak yaşayandır. Onlar canlı cenaze aslında kendisini canlı olarak görüyor ama Cenazeden farkı yok. Böyle olduğu için Aleyhselat ve selam efendimizin bedenler ölse de ruhlar ölmeyeceği hakiki hakikatinden yola çıkarak kabir sakinlerine sanki karşısında canlı birileri varmış gibi selam verip o selama da mukabelede bulunmayıp çünkü onun karşılıksız kalmayacağı hakikatini unutmadan bu selamı yapıyor. Efendimiz Baki kabristanlığına gidince Uhud şehitlerine gidince Medine'de bazı şahsi kabristanlıklar var oralara gidince ki ilerleyen derslerde göreceksiniz onlara ait bazı şeyleri ben size anlatacağım. Bunların hepsinde bu selamlardan birini veriyor. Ama Müslim'de geçen selamda ise bu selamdan biraz farklı bir selam vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradaki selamda da der ki Ey müminler ve Müslümanlar diyarının sakinleri Müslümanlar diyarının sakinleri işte müminler diyarının sakinleri oradan o ifadeyi alarak kendimize biz bunu ne yaptık serlevha kıldık o diyarın sakinleri sizlere selam olsun bizler de yakın bir zamanda sizlere kavuşacağız inşallah Allah'tan hem bize hem de size afiyet dilerim Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin selamı bu kabirdekilere kabir sakinlerine ama müminler yurduğunda mümin olarak sakin olanlara meskun olanlara söyledi, söylediği bir cümle Hepimizin de insan olarak varacağı son nokta orası menzilimiz oradan başka bir menzile asıl hayata doğru gideceğiz Dolayısıyla kabir dediğiniz şey ahirete açılan penceredir Kabir dediğiniz şey o kocaman o muhteşem hayat olan ahiret hayatının ilk kapısıdır. oğlunun da eninde sonunda tadacağı göreceği bir hakikattir. Ezanla başlayacak bir salayla bitecek bu kadar. Sonu belli olan bir film oynuyoruz aslında. Ezanla başlayan sela ile biten bir film bir hayat filmi ve kaçınılmaz bir son. İster on yıl yaşa ister yüz yıl yaşa ister Hazreti Nuh gibi bin yıl yaşa ne yaşarsan yaşa olacağı budur. İbret olsun diye Selahaddin Eyyubi'nin bir hakikatini bir hatırasını size söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Kudüs'ü fethetmiş o büyük insan Akif'in ifadesiyle şarkın en sevgili sultanı binlercesinin yüreğine de taht kurmuş o haliyle Ondan sonra da durmamış artık o Kudüs başka fetihleri de getirmiş arkasından. İslam dünyasında Selahaddin'in şanı ünü almış yürümüş. Vefat döşeğinde beni kefenleyeceğiniz kefeni getirin diyor yanındakilere. Kefen geliyor. Birkaç tane adamına veriyor kefeni diyor al bu kefeni dolaş diyor şehrin sokaklarında. Ve dolaşırken de şunu söyle. Kudüs'ün Fatih'i Selahaddin Allah'ın huzuruna gidiyor ve götüreceği bu dünyadan sadece bu parça bezdir. Giderken bile ders veriyor o güzel sultan. Onun için Kudüs öyle güzel bir insana nasip oldu. Herkesin gideceği yer neticede orası giderken de götüreceği şey o kadar. Onun için dedik ya ezanla sala arasında bir çizgi bu kadar. Başı da belli sonu da belli. Bir hayatı bir filmi oynuyoruz. Biz asıl önemli olan oraya giderken Selahaddin gibi gidebilmek. Allah o manada bizleri o ufka vardırsın ve bizi korktuklarımızdan emin umduklarımıza da nail kılsın. Bu çok önemli bir şey. Medine'nin Gençlerinden biri yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat yoluna giriyor. Haber geliyor efendimize ya Resulallah falanca genç ölüm yolunda hemen koşuyor efendimiz. En son sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu koşmalarına ait de size bir şey söyleyeceğim inşallah unutmazsam. Gidiyor bakıyor ki evet genç gidiyor son anları. Ey genç diyor nasıl buluyorsun kendini? Rabbine doğru yürürken nasıl gidiyorsun? Cevap şöyle o gençten. Ya Resulallah. Vallahi günahlarımdan çok korkuyorum. Fakat Allah'tan hiç ümit kesmiyorum. Rabbimin beni rahmeti ile karşılayacağını umuyorum. O kadar seviniyor Efendimiz. O kadar seviniyor ki o anda şöyle bir şey söylüyor. Böyle bir zamanda bir kulun kalbinde bu iki duygu. Korku ile ümit bu iki duygu birleşirse mutlaka Allah ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar. Korkuyla ümidi bir arada yaşamak ama dedim ya ümit adına da bazı şeyleri biraz olsun fazlaca duymak. Bu dengeyi koruyabilmeye çalışmak ama biraz eğer kantarın topuzu kaçacaksa ki biz hadislerden bazı ayetlerden kaçsın biraz ümit tarafı biraz ağır olsun. Ümit tarafına ait bazı şeyler önde olsun. Buna ait işaretleri duyduğumuz için bunun üzerinde duruyoruz. Oraya ait de eğer bir şeyler olursa netice itibariyle Allah okulunu korktuklarından emin umduklarına da nail kılıyor. Bu nasıl bir bayramdır, nasıl bir güzel seviyedir, nasıl bir güzel mükafattır siz tahayyül edin. Rabbim inşallah o genç gibi giderken kalbimizi öyle kalırken de hayatımızı öyle korkuyla ümit arasında bir denge üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin. Cenaze bahsine girdiğimiz zaman koca devasa bir şeyle karşı karşıya kalırız. Nasıl bir şey olduğunu anlayabilmeniz için size biraz teknik bilgi vereyim. Mesela bugün açın İmam Bukhari'nin sahihini. 13 numaralı babı Kitabul ül Cenâiz'dir. İmam Bukhari tam 170 tane hadis nakledir o bab başlığında. İmam Bukhari'nin kitabındaki bir babın isminin öyle olması... 170 tane hadisinde ölüm, cenaze, kabirle alakalı olması sadece İmam Bukhari üzerinden meselenin genişliğini anlayabilmemiz açısından önemli bir şey. Ama aynı şey İmam Müslim'de de var. Onda da 11. Bab Kitabul ül 139 tane hadis aktarılır orada bize. Kütüb-i Sitte'nin diğer dört kitabı ama özellikle İmam Nesai'nin süneni 271 tane Kitabul cenaiz Cenâiz babında hadisi bize nakleder. Tabi hadis kitaplarında mesele böyle gelince fıkıh kitaplarında devasa bir şey çıkar ortaya. Hepinizin evinde vardır. Muhakkak okumuşsunuzdur. Okumamışsanız muhakkak okuyun ölmeden okuyun. Sakın o kitabı okumadan ölmeden gitmeyin. Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam ilmi halini bir Müslümanın ilmi halidir. Halinin ilmidir. Onu elbette ki okuyacağız. Ona ait bir kitabı bile okuduğunuzda Kitabul Cenaziz bölümünün özellikle de Ahkamul Cenazizin orada ne kadar yer aldığını görürsünüz. Ama içinizde ilim talebesi kardeşlerim var. Mesela bir El Hidayeye baksanız yarım cilttir Ahkamul Cenaziz. Şafi kardeşlerimiz İmam Şafii'nin El üm kitabına baksalar yarım cilttir böyle büyük bir müktesebat var. Cenaze bablarında hem ahkamı olarak hem fıkı olarak hem de hadisleri olarak. Neden niçin bu kadar önemlidir bu mesele? Mesele sadece ölümle alakalı meselelerin ısrarla gündeme alınması falan değil. Olayın birçok boyutu var. Ama önemli bir boyutunu da Kur'an bize veriyor. Velakad kerremne beni Adem ayeti aslında cenaze ile alakalı bazı şeylere ait de mesaj taşır. Ayette Rabbimiz der ki biz Adem oğlunu kerem sahibi, şeref sahibi, ihtiram sahibi kıldık. Adem oğluysa Müslüman yok bakın burada insandan bahsediyor. Yani atasının Adem olduğuna inanan. Benim babam Adem diyen Adem'in çocukları böyle bir şeref sahibidirler. Dinleri ne olursa olsun bizatihi insan olmaları onlara bir şeref bir onur kazandırtır. Ayet onu söylüyor ki karşılığını şimdi söyleyeceğiz. Ayetin devamında. Rabbimiz der ki o beni Adem'in Adem'in çocuklarının iktinam sahibi kılınması onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada denizde taşıdık. Onları Allah insan hizmetine verdi. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan kesinlikle üstün kıldık. Biz insanı değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir kelime kullanıyoruz? Eşrefül mahlukat. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ama insan insanlığını korur söyledir. ahseni takvim çizgisini korursa eğer bu çizgisini korumuş olur. Yoksa aynı insan esferi safilin derekesine de düşebilir. Ama insan olmasından dolayı, Adem'in çocuğu olmasından dolayı. İnsan olarak yaratılmasından dolayı bir ihtiramı hak eder. Bundan dolayı İslam'da ne olursa olsun dini, ırkı, milliyeti insan insan olarak şereflidir, onurludur. Hem dirisi hem ölüsü o ihtirama hak sahibidir. Meseleyi anlayalım. Cabir bin Abdullah bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyoruz diyor. Bir anda önümüzden bir cenaze geçti. Efendimiz anında ayağa kalktı biz de kalktık. Sahabe böyle zaten sahabe yapar sonra anlamadığı bir şey varsa onu sorar. Bizim aramızdaki farkı da ortaya koymak için söyleyeyim kıyas bile kabul edilmez zaman söyleyeyim biz yapmayız hem de sorgularız hem de yapmamamıza kılıflar buluruz. Aradaki farkı siz böylelikle kıyas edin. Anında Allah Resulü ayakta onlar da ayaktalar. Sonra diyor ki işlerinden biri ya Resulallah ayak kalktın biz de kalktık ama o bir Yahudi kadın cenazesi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin söylediği söz şu. Şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde ayağa kalkınız. Söylemiyor orada. Bu Müslümandır değildir. Böyle bir farkı yok aleyhissalatü vesselam efendimizin. Bu rivayet Müslimin cenais babının 78 numaralı hadisi. Aynı hadisin altında bir rivayet daha var. Oradaki o rivayet de Kays İbni Sad ile Sehil İbni Hüneyf radiyallahu anhuma ikisi de çok büyük insanlar ikisi de sabi biliyorsunuz. Kadisiye savaşı sırasında yaşadıkları bir olay üzerinden onların üzerinden anlatılan bir şey var. Şimdi onlar o yöre halkından zimmilerden yani ehli kitaptan birisinin cenazesine şahit oluyorlar. Ve o cenaze geçtiği anda bu iki sabi efendimiz de ayağa kalkıyor. Onlar ayağa kalktığı zaman diğer arkadaşları onları uyarıyorlar. O ehli kitaptan birinin cenazesi işte bu iki sahabi adını söyledim. Bu iki sahabi şöyle bir şey söylüyorlar. Vallahi biz de bir gün sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hatırasına şahit olmuştuk. Onun önünden de bir Yahudi cenazesi geçmişti. O da ayağa kalkmıştı. Kendisine ya Resulallah o bir Yahudiydi diye uyarı söylendiği zaman olsun o da insan değil mi diyerek bize mukabelede bulunmuştu. İnsaniyet adına burada bir şeyi sallallahu aleyhi ve sellem nazara veriyor. Sahabe de bunu naklediyor. Göreceksiniz ilgili arkadaşlar bu meseleyi biraz derinlemesine baktıkları zaman fıkıh kitaplarımızda bu konu işlenir. Ve sonra da cenaze geçerken ayağa kalkılmalı mı kalkılmama mı meselesi tartışılır. ve vesselam Efendimizin sonraki süreçte ayağa kalkma meselesini nesh ettiğini yani bu hükmü ortadan kaldırdığına dair bazı şeyler de vardır. O tartışmalar ayrı bir mesele ama burada Efendimizin insaniyet vurgusuyla bu manada bir şeyi ortaya koyması Adem'in çocuklarının ihtiramı hak ettiklerine cenazede de olsa hayatta da olsa bu manada bir ihtiramı hak ettiklerine dair bir bilgiyi bizlere verir. Şimdi benim aziz kardeşlerim asıl konumuza şimdi geçelim. Bu kadar geniş bir mevzu fıkıh kitaplarında bu kadar anlatılan bir mevzu. Hadislerde yeri bu kadar olan bir mesele bizim bir dersimize sığması çok zor. Onun için ben çerçeveyi biraz daraltmam gerekir ki ben de meramımı size anlatabileyim. En azından bazı meseleleri bu vesileyle konuşmuş olalım. İki başlıkta ben meseleyi size özetleyeceğim. Her başlığın yedi tane maddesi var. Hızlı hızlı vereceğim. Artık ilgili kardeşlerim detaylandırmalarına kendileri çalışacaklar. Ama ben bazılarına biraz değineceğim. Birincisi Hazreti Peygamber'in cenaze konusundaki uygulamaları... İkincisi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı konusundaki uygulamaları. İki başlık biri cenazenin bizati kendisi için biri de cenaze namazı için. Defin için kabir için onlar bir sonraki dersin konusu. Şimdi biz sadece cenaze meselesiyle ilgilenmeye çalışacağız. İki konuda yedişer madde birincisinden başlayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cenaze konusundaki uygulamaları. Bir, vefat etmek üzere olan kişiye ahireti hatırlatır, tevbeye davet eder ve son sözünün kelime-i şahadet olması için yanında bulunanlara bu kelimeleri telkin etmelerini emrederdi. Gördük mü bunu geçen ders? Gördük. Şimdi efendimiz kendisi de şahit olsa ya da ona haber gelse ama kendisi gidemezse ona la ilahe illallah telkin ediniz diyerek efendimizin öğütü var. Bize de zaten bu söz söylendi ki ben o hadisi aktardım size. İkincisi onu işlediğim için fazla girmeyeceğim. İkincisi ölümün bir ayrılık olduğu gerçeğini unutmaz. Sevenlerini ağlamakta men etmez. Göz yaşlarının vefat eden insanın üzerine damlamasına engel olmazdı. Bu son vurguyu niye yaptım onu söyleyeceğim size. Bakın ağlamaya engel olmuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz biliyoruz ölümün bir hak olduğuna ahirette görüşeceğimize de inanıyoruz. Niye bu gözyaşları? E şimdi sen annesin babasın mesela evladını üniversite okuması için bir yere gönderiyorsun askere gönderiyorsun şuraya gönderiyorsun buraya gönderiyorsun bir dostunla bir müddetlik ayrılık yaşıyorsun ağlamıyor musun? Oradaki gözyaşları yok mu? Dolayısıyla bu gözyaşı ahirete iman meselesindeki bir zafiyet değildir. Geçici bir ayrılık için yüreğin tellerinin aslında bir yönüyle harekete geçmesidir. Hatırlıyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin oğlu İbrahim'in vefatında yaşadıklarını Hicri 7. yılda mukav kız Maria annemizi hediye olarak gönderiyor. Bir de onun kız kardeşi var biliyorsunuz adı Sirin. Efendimiz Sirin'i Hasan bin Sabit'e veriyor. O peygamber şairi Allah Resulü'nün bacanağıdır da bu, bu yönüyle. Maria validemizden İbrahim isminde bir oğlu oluyor efendimizin. İbrahim öyle bir sevinç getiriyor ki peygamber yüreğine ve Medine'ye Cebrail bile o günden sonra efendimize vahiy getirdiği zaman ya Resulallah yoktur artık ya Eba İbrahim vardır böyle hitap ediyor siz artık anlayın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin orada İbrahim'le duyduğu sevinci ve mutluluğu ama çok geçmeden bir buçuk yaşlarındayken İbrahim vefat ediyor Efendimiz Mescid-i Nebevi'de Beni Neccar oğullarının mahallesinde Mariye anamız Medine'nin içlerinde oturuyor. Avali diye bir bölge var. Meşrebetü Ümmü İbrahim o bölge o içlerdeki yaklaşık 3-4 kilometrelik bir mesafe var orada. Son anları haber verildiği zaman Efendimiz kalkıyor cellabesini topladığı gibi oraya doğru koşmaya başlıyor. Sahabe diyor ki öyle bir koşuyordu ki biz yetişemiyorduk. Ve Efendimiz koşarak yetişiyor. İbrahim'i alıyor. İbrahim'in son anları, son anlarını babasının kollarında veriyor. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaşlar boşanıyor. Abdurrahman İbni Af Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını görünce bir sonraki maddede gelecek Farklı bir şey anlıyor. O zannediyor ki peygamberimiz ağlamayıktan sakındırdı. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun dediği zaman gönül mahzun olur. Göz yaşarır ama şu dilden Allah'ı memnun etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Ey İbrahim biz senin firakınla çok mahzunuz diyor. Dönüyor bu sözlerin arkasından Uhud'a. Uhud'la konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud diyor. Eğer bugün inen hüzün sana inseydi. Bana inen yüzünün aynısı bugün sana inseydi. Vallahi sen o hüzün altında dağılır paramparça olurdun. Ama biz Allah'a teslim olmuşuz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşlarıyla oğlu İbrahim'i adeta yıkıyor orada. Böyle bir şey Efendimiz'in dünyasında var. Kaç tane kaç tane mesela bir tane örnek daha vereyim size. Osman bin Mazun ki Efendimiz'in çok sevdiği bir sahabiydi. Sevgilisi desem inanın ki bunda mübalağa yok. Çok severdi. Muhacirlerden birisiydi. Farklı bir hukuku vardı. Onun hanımıyla da Allah Resulü'nün farklı bir hukuku vardı. O büyük insan hicretin ilk aylarında vefat ettiği an sallallahu aleyhi ve sellem onun iç, evine girdi. Son anlarını yaşadığı bir anda böyle aldı Efendimiz Osman bir Mazunu. Göksünün üzerine koydu ve o anlarını son nefesini sallallahu aleyhi ve sellemin göksünün üzerinde verdi. Olaya şahit olan sahabe efendilerimiz diyor ki o kadar ağladı ki göz damlaları böyle damla damla Osman bin Mazun'un üzerine düşüyordu. O anda çok rikkatine dokundu ya Osman bin Mazun'un hanımı Havle validemiz ki büyük bir kadındır ya da başka bir hanım. Resulullah'ın bu kadar üzüldüğü bir insan kesinlikle cennetliktir dedi. Ne güzel dedi kuş olup cennete uçtu. Hemen orada bir fren geldi. Ey kadın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bile yarın nefsime ne olacağını bilmezken Osman'ın akıbetinin ne olacağını ben bile bilmezken sen nasıl olur da onun için böyle bir şey söyleyebilirsin? Ya Resulallah diyor o kadın Osman da cennete gitmezse kim gidecek? Osman gibi birisi ibadetle geçirmiş hayatını Allah için hicret etmiş Resulullah'ın defaatle övgüsüne mazhar olmuş birisi o bile olmazsa kim olacak? Öyle deme cennetlik olacağını umarım de Allah'ım cennetine koy diye dua et ama sen Allah'ın bize bildirmediği bir şey söyleme. Buradan bir şey öğrenin benim aziz kardeşlerim cennetle müjdeledi mi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazı sahabe efendilerimizi müjdeledi. Ama o müjdelerin hiçbir tanesinin sahibi Resulullah değildir. Allah ona o müjdeyi vermiştir o da bildirmiştir. O gün Osman bin Mazun için o bilgi gelmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada o tepkisi bundan dolayı olmuştur. Dolayısıyla insan göz yaşını dökebilir, insanın annesi vefat eder, babası vefat eder, oğlu vefat eder, kızı vefat eder. Neler neler yaşanıyor, neler neleri siz de yaşamışsınızdır, neler neleri de yaşayacağız halen. Bu ayrılıktan dolayı gözümüz yaşarır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in arkasından söylediği o söz hiçbir zaman aklımızdan çıkmaz. Evet gözümüz de yaşarır kalbimiz de ürperir ama hiçbir zaman şu dilden şu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Cenaze için sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği mesajlardan ikincisi bu. Gelin üçüncüsüne niyaheyi. Niyaheney bağırıp çağırarak ağlamayı. Bakın ağlama var ama bu yok. Niyaheyi yani bağırıp çağırarak ağlamayı yasaklar. Böyle davranmayı cahiliye adeti olarak görür. Bu konuda müminlerin hassas olmalarını isterdi. Ağlamak var ama bu yok. Ağlarken saçı başı yolmak, üstü başı yırtmak. Böyle göğüslere vurmak bunlar biliyorsunuz insanlar yapıyorlar bunu. Başa kül savurmak, dizleri dövmek, karalar giymek bizde bu, bunlara bir de gözlükler eklenmiş biliyorsunuz. Bir de bakıyorsun millet kapkara giymiş bir de gözlükleri var. Cenaze namazı da yok zaten gelir orada durur başkaları cenaze namazlarını kılar. Böyle de bir zümre var Allah istah eylesin. Kadere feleye küfretmek. Bunların hepsi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haram kılınmıştır. Abdullah İbni Mesud'un bize naklettiği hadis şöyle. Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan, yakasını paçasını yırtan, cahiliye insanı gibi bağıra çağıra ağıt yakıp kendisine beddua eden, dikkat buyurun sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bizden ve bizim yolumuzu izleyenlerden değildir. Müslüman'ın yapacağı iş değil bu bakın bu kadar sert bir ifadeyle Efendimiz bunun karşılığını ortaya koyuyor. Çünkü oradaki o hal artık o anda insanın sabır adına bazı şeyleri gerçekten ortaya koyması gereken andır. Peki kadere rıza meselesi daha nerede ortaya çıkacak? İmtihan yurdundayız Allah korusun. Cenab-ı Hak oy ağlanda imtihan ederse insanı işte o zaman belli olacak imanın kemal noktası ve iman derecesi. Ebu Bürde meşhur sahabi Ebu Musa el-Eşari'nin oğludur. Diyor ki babam hastalandı. Hanımının demek ki Ebu Bürde'nin hanımı değil başka bir hanım o. Hanımının göksüne başını şöyle koydu. Ve bir anda sanki vefat ediyormuş gibi bir hal oldu. Hanım babamın o halini görünce bağırıp çağırmaya başladı. Vah dedi şöyle dedi böyle dedi birkaç ağıt yaktı orada. Babam da bayıldı. Bir müddet sonra uyandı diyor babam. Bukhari'de geçen bir rivayeti aktarıyorum şimdi size. Dedi ki sana ne oluyor? Sakın bir daha böyle yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmayıp uzak kaldığı şeyden ben de hoşlanmam uzak dururum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem va veilacı, saçını başını yolan üstünü başını yırtan kadınlardan uzaktı. Eğer böyle yaparsam ben de senden uzak olurum diyerek hanımı ikaz etti. Peygamber mektebinde yetişmiş bir talebe. Vefat döşeğindeyken bile ders vererek gidiyor ve bu konuda sıkıntı varsa eğer o manada tabir caizisi eğer hizaya çekiyor. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkeklerden biat aldığı gibi kadınlardan da biat aldı. Erkeklerden biat alırken elini elinin üzerine koyup biat aldı. Kadınlardan da biat alırken bir böyle su leğeninin içerisine su koydu Kadınlar bir tarafa ellerini koydular sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa yani elleri birbirinin üzerine temas etmedi. Öylelikle biat aldı. O biatı bize anlatan analarımızdan bir tanesidir Übni, Ümmü Atiye anamız. Bakın çok önemli bir şey söyleyecek bize. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz kadınlardan biat aldığı zaman biat aldığı maddelerden bir tanesi de ölüye yüksek sesle ağlamamaktı. Kadın için bunu söylemesi bir şeyler söyler herhalde bize. Niye Efendimiz bunu yaptı? Üzerinde biraz durmamız gerekir. Dolayısıyla ağlamak var, gözyaşı var. Hatta gözyaşının damla damla ölen insanın üzerine damlaması var. Ama ortalığı ayağa kaldırmak yok. Saçı başı yolmak yok. Mateme çevirmek yok hayatı. Üç günden fazla yas yok ona geleceğiz. Önümüzdeki derslerde. Bu manada yasın da meşru olanı yani sünnete yaslanmış halinin ne olduğuna dair bilgiler var. Ona dikkat ederek bu meselenin yürütülmesi gerekir. Dördücü madde ölenin Allah'ın huzuruna çıkacağını hatırlatır. En güzel şekilde yıkanması gerektiğini öğretir. Erkeklerin ve kadınların kefenlenmesine dair en ince ayrıntılarına kadar bilgi verir. Ve bu konuda ümmetini bilinçlendirirdi. Biz bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine ölülerimizi hem yıkıyoruz hem kefenliyoruz. Mesela o bize söyledi sallallahu aleyhi ve sellem söylemeseydi biz nereden bilecektik? Hayatımızın yegane rehberi odur. Erkeklerin kefeni üç parçadır. Kadınların beş parçadır. Üç parça kamiz, izar, lifafe aynısı kadınlar içinde var. Eklenen iki parça bir kadınların göksüne bağlanan parça bir de başörtüsü olarak bağlanan parçadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadınlar vefat ettiği zaman asr-ı saadette bunu uygulamalı olarak onlara öğretiyor gösteriyor. Bu konuda nasıl yapılacağı konusunda en ince ayrıntısına kadar bilgi veriyor bizlere. Yine mesela kefenin beyaz olması konusunda Efendimizin uyarısı var. Pahalı olmasın. Şatafatlı olmasın abartıya kaçılmasın ama beyaz olsun beyazla Rabbinin huzuruna yürüsün diyerek aleyhissalatü vesselam efendimizin uyarısı var. Kızı Zeynep validemiz biliyorsunuz vefat ettiği Resulullah hayattayken öyle bir baba o. Üç tane kızını kendi elleriyle toprağa tevdi eden bir baba. Üç tane oğlunu da kendi elleriyle toprağa tevdi eden bir baba. Altı tane evladını o vermiş toprağa. Böyle bir baba. Zeynep validemiz de Efendimizin dünyasında farklı bir yeri var. O vefat ettiği zaman böyle gözünden damla damla yaş akarken Ümmü Atiye anamızı da çağırıyor karşısına. Nasıl yıkanacak nasıl kefenlenecek onu anlatıyor bir taraftan hem o manada kızının acısı var yüreğinde ama onun konumu muallim olarak mürebbi olarak başka bir yerde durduğu için gözündeki yaşı siles ile kızının nasıl kefenleneceğine dair nasıl yıkanacağına dair bilgileri de veriyor. Ey ummatiye diyor onu su ve sidir ile sidir bölgede bir bitkidir sabun yerine kullanılır üç defa yahut beş defa hatta lüzum görürsen daha fazla yıka bunu sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor sonunda da ona bir parça da kafur katarak işi bitir o da bir güzel kokudur yine bir bitkidir bir kokudur böyle yap bugün biz, biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz aleyhissalatü vesselam efendimiz bize bunu nasıl öğrettiyse yapmamız gereken de o Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi içinde bunları söylüyor. Beşinci maddeye gelin ölünün yüzünün ve bedeninin eğer bir zaruret durumu yoksa tamamen örtülmesini ister. Eğer vefat edenin gözleri açık kalmışsa kapatılmasını emreder. Yakınlığına göre ölünün öpülmesine müsaade ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hep bunu yapmış hem de bunun yapılmasına müsaade etmiştir. Mesela vefat etmiş Osman bin Mazlundan açtık yine ondan söyleyelim. Son anlarında sallallahu aleyhi ve sellem alnına bir öpücü konduruyor. Böyle yolcu ettiği sahabe efendilerimiz var. Peki hatırlıyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatında Hazreti Ebubekir'in yaptığını? çağrıldı geldi o dışarıdaydı geçen ders anlattım geldi. Efendimizin üstündeki örtüyü kaldırdı. Alnına bir öpücü kondurdu. Ve şu sözü söyledi. Hayatında güzeldin ölümünde de güzelsin ya Resulallah. Hazreti Ebubekir Bekir bunu nereden yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği üzere onu yaptı. Dolayısıyla burada ölünün yakınlığına göre böyle bir e, alanın olduğunu da unutmamak gerekir. Altıncısı. Savaş meydanında ölen şehitleri yıkatmaz. Ah bir şehit olsak da bunlardan hiçbirisinden bahsetmesek. Bunların hiçbirisi yok şehitlerde. Sekeratül Mef de yok. O ölümün son acısı şehit için yok. Her insan için var şehit için yok. Her insan için o manada zorluk var ama şehit için yok. Onun için şehitler bambaşka şehadetin Allah katındaki değer ve kıymetini bunun üzerinden de anlayın. Savaş meydanında ölen şehitleri yıkatmaz. Onların üzerlerinde var olan deri ve demir eşyalarını çıkartır. Kendi elbiseleri içinde defnedilmesini ister. Ve cenaze namazlarını duruma göre bazen kılınmasını ister. Bazen cenaze namazı bile kılınmadan şehidi defnedir. Şehit bu. Uhud şehitlerinde mesela düşman gittiği için... Artık orada bir güvenli ortam olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerlerindeki son elbiselerini kefen olarak kabul etti. Onlara yeni bir kefenleme yok. Kefen olarak kabul etti. Hazreti Musab'ı hatırlayın üstündeki elbise yetmiyor. Tamamen üstünü örtmeye altını çekiyorlar üstünü çekiyorlar sonra ayaklarını otlarla kapatıyorlar. Onun için yoksa istenseydi kefen gelebilirdi. Kefenleme yok orada. O elbiseleriyle o kanlı elbiseleriyle Allah'ın huzuruna yolcu edilir. Ama eğer güvenlik varsa cenaze namazı kılınır. Çünkü o bir duadır Uhud'da aleyhissalatü vesselam Efendimiz kılmıştır. Eğer böyle bir durum yoksa cenaze namazı bile kılınmadan şehitler Allah'ın huzuruna yolcu edilir. Bakın başka bir şey daha gelecek. Yedinci madde. İhramlı biri öldüğü zaman. Su ve sidir yaprağı ile yıkanmasını ve ihram elbisesiyle kefenlenmesini emreder. Güzel koku sürülmesini ister. Başının örtülmesini de yasaklardı. İhramlı ölmenin de bir farklı var, farkı varmış demek ki. Bu maddeye bir daha dönelim isterseniz. İhramlı biri öldüğü zaman su ve sidir yaprağı ile yıkanmasını. Şehitten farkı bu. İhram elbisesiyle kefenlenmesini emreder. Güzel koku sürülmesini ister ve başının örtülmesini de yasaklardı. Fıkıh kitaplarımızda bu tartışmayı da görürsünüz. Evet bu genel bir hüküm müdür yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak mı söylemiştir? Sonra da değiştirmiş midir bu hükmü? Onu oraya yine havale edelim. İbni Abbas'a kulak verelim. Muhtemelen son veda haccı diyor. Birisi hacılardan birisi bineğinin üzerinden düştü, boynu üzerine boynu kırıldı ve vefat etti. İhramlı o halde kanlar içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna getirildi. Efendimiz şöyle bir baktı o vefat edene. Onu omuzunda ve eteğinde bulunan iki elbisesi içerisinde kefenleyiniz, su ve sidirle yıkayınız, sakın başını örtmeyiniz. Çünkü Allah kıyamet gününde onu telbiye getirdiği halde diriltecektir. Allah'ın huzuruna öyle gidecek. Üzerinde ihram elbisesi var. Dilinde ise telbiye var. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek Allah'ın huzuruna gidecek. Güzel ölüm. Sahabenin sevdası güzel ölüm. Güzel hayat değil Allah bizlere de güzel bir ölüm nasip eylesin. Vakit geçiyor ikinci faslıda bitirmek arzusundayım ben biraz hızlanacağım. Hazreti Peygamber'in cenaze namazı konusundaki uygulamaları bildiğiniz şeyler tekrarında fayda var. Yedi madde bir cenaze namazını eğer bir engel yoksa çoğunlukla mescidin dışında kılardı. Musalla denilen yerde ki biz de camilerde öyle kılıyoruz. Ama eğer hava yağışlıysa, başka bir mani varsa engel varsa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mescidin içerisinde de az da olsa kılmıştır. Şafi mezhebi zaten bunlara yaslanarak caminin içerisinde de cenaze namazı kılacağını söylemişlerdir. 2. Önüne bir cenaze getirildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin borcu var mı diye sorardı. O borcun ödenmesini sağlar öylece namaza geçerdi. Biz bunu merasime çevirmişiz. Şimdi gidiyoruz mesela tanıyoruz ya da tanımıyoruz. Müslüman cenazesine dahil oluyoruz. Soruyor imam efendi zaten o imam efendi ezberlemiş. Herkes aynı şeyi soruyor Onu da aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi de soruyor. İşte hakları vardır helal eder misiniz ederiz. Helal eder misiniz helal olsun işte. Şudur mümin olduğuna şehadet eder misiniz? Şehadet ederiz iş bitiyor. Böyle değil. Sünnet de böyle değil. Bu iş olsun diye sorulmaz. Belki orada o vefat eden insanın yakını çıkıp da cemaatin önünde o anlarda yüreğinde o acı varken konuşamayabilir. Ama burada kesinlikle. Rabbinin huzuruna yolladığı o yakını için bu ızdırabı taşımak durumundadır. Bakın biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada nasıl bir şey söylediğine şahit olacağız. Seleme İbn Ekva radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki bir cenazeye şahit olduk. Allah Resulü'nü davet ettiler cenaze yakınları. Ya Resulallah cenaze namazımızı kıldırır mısın? Efendimiz tamam dedi geçti cemaatin önüne. Ve orada sorduğu soru bu şahsın borcu var mı dediler ki yok Efendimiz kıldırdı. Aradan bir müddet geçti belki de aynı günler bilemiyoruz aynı rivayetin içerisinde yine bir cenaze geldi. Yine Efendimiz geçti oraya aynı soruyu bir daha sordu borcu var mı dedi. Onlar dediler ki evet ya Resulallah şu kadar bir borcu var. Peki malı var mı? Evet ya Resulallah malı da var. O halde hemen o malından borcunu ödeyin namazını öyle kılalım dedi. Aradan bir müddet daha geçti. Yine bir cenazeye şahit olduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borcu var mı diye sordu. Var dediler. Parası var mı? Malı var mı? Yok dediler. Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına. Bu bir derstir aslında şimdi siz belki de işin bir noktasına takılacaksınız ama takılmayın oraya. Bir ders veriyor Efendimiz işin vehametini olayın ehemmiyetini ancak böyle öğretebilir. O anda dedi ki o halde sizden biriniz kıldırsın namazını ben kılmayayım dedi. Bunu söyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe durur mu Allah aşkına vefat eden büyük ihtimalle bir dev olan büyük büyük bir kamet olan Ebu Katade'nin amcasının oğludur. Ebu de geldi Resulullah'ın karşısına ya Resulallah dedi. Amcamın oğlunun ne kadar borcu varsa ben üstleniyorum. O zaman kıldırırım dedi. Ve geçti cenaze namazını kıldırdı. Bitmedi bitmedi asıl meseleyi şimdi öğreneceğiz. Ebu de bize anlatıyor. Diyor ki o günün. İkindi namazında Mescid-i Nebevi'de Aleyhisselat ve selam efendimiz beni gördü. Ebu Katade dedi, "Ödedin mi borcu?" Yok ya Resulullah, birazdan ödeyeceğim dedi. O gün ertesi gün sabah namazında beni gördü diyor Ebu Katade. Aynı soruyu sordu. Ebu Katade, "Ödedin mi?" dedi. Yok ya Resulullah, daha ödeyemedim dedi. Ne dedi biliyor musunuz Aleyhselat ve selam efendimiz? Ya öde de adam cennete girsin cennetin kapısında bekletiliyor öde de adam cennete girsin bunlar bize bir şeyler söylemeli benim aziz kardeşlerim borç meselesinde sünnet üzere yaşamanın ne demek olduğunu bize söylemeli ayaklarımızı yorganlarımıza göre uzatma adına bize çok ama çok şeyler söylemeli. Böyle bir borçla gittiğimiz zaman elimizdeki kamçı değil sırtımızdaki kamçıyla Allah'ın huzuruna gittiğimize ait bir mesajı bize vermeli. Ve daha neler neler söylemeli. Dolayısıyla orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği o sözler bizim için de ölçüdür. Vefat etmiş babanız bir yakınınız kardeşiniz neyse biliyorsunuz o insanın nelerle uğraştığını kimlerle hukuk olduğunu Aslı olan sünnete uygun olan aslında vefat edenin borcunu alacağını yazıp onu da kendinden sonrakilere bırakmasıdır. Ama çoğumuz yapmıyoruz onu olmadı diyelim bu manada bir şey olduğu zaman hemen o gün o gün. Kimin alacağı var kimin bu manada bir şey var deyip gerçekten hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna fiili anlamda helal olsun diyedirtebilecek adımların atılmasıdır mesele. Burada söylenen de odur bu manada hassasiyeti de aleyhissalatü vesselam bizim nazarlarımıza vermiş oluyor. Gelin üçüncü maddeye cenaze namazını kılmaya başlayınca tekbir alır. Allah'a hamd edip övgüde bulunur. O övgü subhaneke biliyorsunuz. Özellikle Hanifler için ve dua ederdi. O dua arkasından cenaze namazında çoğu kez dört tekbir alırdı. Ama bazen bu tekbirlerin sayısını arttırdığı da olurdu. Biz elbette ki dört tekbir alacağız. Çünkü en son bu iştahat. Hazreti Ömer'in iştahıdır ama bilelim bilgi olarak okursak bir hadis kitabında garibimize gitmesin. Mesela Saad bin Muaz o vefatıyla arşı titreten o büyük insan var ya Allah Resulü onun cenaze namazını kıldırırken altı tekbir aldı. Annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'in cenaze namazında tam yetmiş tekbir aldı. Bitiremiyor anasını gönderiyor bitiremiyor alıyor bir daha alıyor bir daha gözünde yaş hıçkırıklarla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neredeyse annesi sayılan o Fatma binti Esed için neredeyse onun tamamını gözyaşıyla yıkamıştır. İnanın bu mübalağa değil hadis kitaplarına bir bakın o kabir kazıldığı zaman Annesinden önce kabre girişine bir bakın hırkasını ona verişine bir bakın Abdurrahman İbni Af yine orada sahnededir. Ya Resulallah niye bu hal dediği zaman ey Abdurrahman bir bilsen o çocuklarından hiç beni ayırmadı. Kendi çocuklarına bile yedirmediği şeyleri bana yedirdi bana annelik yaptı. O annemden sonra annemdi diyerek ona olan o sevgisini ve yakınlığını ortaya koydu. Dolayısıyla biz ve Selam efendimizin çokça yaptığını esas alarak cenaze namazlarında dört, dört tekbirle cenaze namazını kılma adına Hazreti Ömer'in o iştahına göre, göre amel edeceğiz. Dördüncüsü cenaze namazında ölü için dua edilmesini ister. Vefat eden hakkında Allah'a çokça yalvarılmasını arzu eder. Hatırladınız mı geçen dersteki hadisi? Asla ölünün kusurlarını konuşmazdı. O önemli bir şey. Orada söyledim artık burada söylemiyorum. Burada söyleyeceğim şey ölü için dua edilmesini ister. Vefat eden hakkında Allah'a çokça yavru, yavru, yalvarılmasını arzu ederdi. Açın mesela o hadis kitaplarını sallallahu aleyhi ve sellemin cenazelerde okuduğu duaları da göreceksiniz. Bizim mesela üçüncü tekbirden sonra okuduğumuz dua muhteşem bir dua. İnanın ki muhteşem bir dua Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın o duanın Türkçesinde ne diyor nasıl bir dua ediyor Allah'ım dirimizi ölümümüzü ölüm, büyüğümüzü küçüğümüzü erkeğimizi kadınımızı burada hazır olanları olmayanları bağışla Allah'ım bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat Bizden eceli gelenleri de iman üzere öldür. Allah'ım onun mükafatından ölünün mükafatından bizleri de mahrum etme. Ondan sonra da bizi fitneye düşürme. Peygamber dua ederse işte böyle dua eder. Tek yaptığı dua bu değil bazen öyle dualar yapıyor ki sahabe böyle hayranlıkla ve büyük bir ihtiyakla Allah Resulü'nü dinliyorlar. Mesela biri vefat etmiş. Efendimiz'de dua ediyor. Bu duanın biraz daha farklı bir duasını orada yapıyor. Onlarca sahabinin şöyle bir itirafı var. Efendimizin o duasının karşısında. Keşke ölen biz olsaydık da Allah Resulü o duayı bize yapsaydı. Çünkü öyle bir dua ki bu manada sahabede böyle bir iştiyak arzusu uyandırıyor. Ne diyor bu bize? Ölülerinizi rahmetle yad edin ve böyle. Böyle ya dedin, sünnet üzere ya dedin, onlara mağfiret dileyin Allah'tan onların affetmesi için böyle bir şeyde bulunun arkalarından bu duaları da çoğaltın Beşincisi cenaze namazı esnasında ölü erkekse başı hizasında Kadın ise ortası ortası hizasında dururdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Çocukların da cenaze namazını kılar Özellikle de onların ailelerine sabır telkin ederdi. O çocuk cenazesi meselesi de zaten fıkıh kitabında ayrıca ele alınır. Ona yine siz bakarsınız. Altıncısı bakın ihlal edilen ve biraz son dönemlerde ne yazık ki bu modern rüzgarlardan dolayı da bizim de hayatımızda yavaş yavaş gevşettiğimiz bir noktaya temas edeceğiz şimdi. Kadınların cenaze namazına katılmalarını ve cenaze ile birlikte mezarlığa yürümelerini uygun görmez ve bu konuda onları uyarırdı. Sünnet-i Muhammed diyorsanız sünnet-i Muhammed bu ama başka bir şey diyorsanız onu biz bilmeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Atiye anamıza diyor bunu. Diyor ki biz Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından cenazeyi takip etmekten men edildik. Yalnız bu yasa uymak bize vacip kılınmadı mekruh görüldü. Yani Ali serrat ve selam efendimiz bundan hoşnut olmadı. Bu İbn Mace'de geçen bir hadis. Bakın bu hadise benzer başka bir hadis bizati Hazreti Ali tarafından Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın mübarek lisanından bize aktarılıyor. Biri vefat etmiş Medine'de kadınlar da toplanmışlar o ölen insanın kapısının önünde oturuyorlar. Ali serrat ve selam efendimiz dışarıya çıkıyor, çıkıyor. Kadınlara şöyle bir bakıyor diyor ki siz niye burada oturuyorsunuz? Diyorlar ki ya Resulallah cenazeyi bekliyoruz. Cenazeyi siz mi yıkayacaksınız diyor. Kadınlar hayır diyor. Cenazeyi siz mi taşıyacaksınız? Kadınlar yine hayır diyor. Cenazeyi mezara indirilene kadar bizimle beraber siz mi indireceksiniz? Siz mi bekleyecek bekleyeceksiniz? Kadınlar hayır diyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki öyleyse çıkın gidin ki günah işlemiş ve sevapsız olarak Geri dönmüş olmayasınız. Orada beklemeyi bile hoş görmüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Alın siz artık diğerlerini ona kıyas edin. Yedinci maddeyi de söyleyeyim son. Cenazeyi çok fazla bekletmeyi uygun görmez. Hemen defnedilmesini ister. Bu işte acele edilmesini özellikle tavsiye ederdi. Bakın ihlal ettiğimiz şeylerden bir tanesi de budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bize naklediyor. Cenazeyi kabre süratli götürünüz. Eğer cenaze salih bir kişi ise onun önünde hayır vardır. Onu bir an önce hayra ulaştırmış olursunuz. Eğer cenaze böyle salih bir kişi değilse şer bir kişidir. Salih değilse ne olacak? Şer olacak. Definde acele etmekle onu Omuzlarınızdan atmış olursunuz hacca ya da umreye gidenler görmüşlerdir orada böyle insanlar süratli bir biçimde koşarlar biliyorsunuz cenazeyi bir an önce götürmek için bizim Türk hacılar da bilmez bunu bir girer tabutun altına iş ona kalır bu sefer koşmak zorunda kalır o da ayrı bir mesele bizde biraz daha bu iş farklı bir şekilde gider ama bizdeki de çok doğru değil bu manada biraz daha süratli olmak lazım sünnet o. Ancak bir ihmal edilen bir şey daha var. Şöyle bir zorunluluk yok. Bütün cenazeler bir vakit namazın arkasından defnedilecek diye. Bizde o bir gelenek olmuş. Diyelim ki şimdi vefat etse ne zaman defnederiz biz? Öğle namazından sonra. Eğer uzaklardan gelenleri varsa bekletiriz onu ikindiden sonraya kadar. Ama olması gereken bir an önce defnin gerçekleşmesidir dolayısıyla bu manadaki fasıla ne kadar uzarsa o kadar sünnet ihlal edilmiş olur ama adamın uzaktan akrabaları vardır çocuğu var, vardır oğlu vardır kızı vardır şuradan gelecektir buradan gelecektir bunun için beklenilir ama sünnet olanın ne olduğunu burada bilmiş olalım burada önemli bir şey var benim aziz kardeşlerim vakitte geçti ama buna değinmesem bu fasılayı tam olarak kapatmamış oluruz Genel anlamda bizim insanımız özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar hayatlarının son demlerinde çoluk çocuğuna beni köye götür köyde def et diye bir vasiyette bulunurlar. Çoluk çocuk da genel anlamda bunu tutar. Baba vasiyet etmiştir anne vasiyet etmiştir o vasiyeti yerde bırakmak istemez ama olur ki olmaz yapılmaz kışa gelir başka bir mani olur. Köye değil de buraya defnetmek durumunda olur. Bu sefer o çoluk çocuk bir ömür vicdan azabı çeker. Ve böyle bir şeyden dolayı babalarının ya da annelerinin ya da yakınlarının kimse onun vasiyetini yerine getirmemenin hüznünü yüreklerinde taşırlar. Buradan ben madem mesele bu meselenin üzerine geldi. Bazı şeyleri de konuşuyoruz. Buradan ben özellikle herkese bir mesaj olsun diye bir şey söylemek istiyorum. Biz Müslümanız. Müslüman için şöyle bir ölçüyü koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzü Müslüman için mescittir. Şarktan garba kadar. Cennüftan Şimale kadar sadece İslam coğrafyası da değil dikkat buyurun. Dünyanın her tarafı bir Müslüman için mescittir. Nere olursa olsun bu manada insanın gömüldüğü zaman gömüldüğü yerden dolayı bir şey yok. O gömülürken götürdüğü şeyden dolayı bir şey var. Onun için vasiyet edeceksek eğer biz vasiyetimizi öldükten sonra bile Arkadaki insanlara eziyete dönüşecek şeyler üzerine yapmamamız lazım. Yapmamız gereken vasiyetler başka başka şeyler olması lazım. Allah aşkına açın Kur'an'da peygamberlerin çocuklarına yaptıkları vasiyetleri bir okuyun. Bakın vasiyet neymiş? Hangi peygamber dedi ki beni köyüme götürün. Siz bir tane sahabiden duydunuz mu Allah aşkına? Ben sefere gidiyorum cihada gidiyorum ne olur ben ölürsem eğer benim bedenimi Medine'den mahrum bırakmayın ve beni Medine'ye götürün. Yok böyle bir şey. Sünnet olan şey en yakın mezarlığa defindir. Dolayısıyla anne baba böyle bir vasiyetle yapsa çocuklar bu vasiyeti yerine getirmezlerse sorumluluğu yok. Çünkü vasiyet sünnete aykırı bir vasiyettir. Kur'an'a ve sünnete aykırı bir vasiyetin yerine getirilmemesi getirmeyenlere karşı bir sorumluluk taşıtmaz. Ama ben istiyorum ki çocuklarımızı da rahatsız etmeyelim, huzursuz etmeyelim. Bu manada başka şeyler olmasın. Vasiyetimizi bu manada değil başka şeyler için yapalım. Şunu yapabiliriz mesela dersin ihtimalli eğer ben şurada vefat edersem Falanca yerde de bir İslam büyüğü var mesela arkamızda bir dağ var işte Ebu Elensari. El Ensari. Beni onun dizlerinin dibine gömebilirseniz gömün gömebilirseniz gömün götürebilirseniz götürün. Eğer imkanınız varsa bunu yapın bunu demek başka ama götürmezseniz hakkımı size helal etmem demek başkadır. Bu manada biraz daha bizim dikkatli olmamız gerekir. Bakın size bu konuda önemli iki tane şey söyleyeceğim. Ayşe annemizin kardeşi Abdurrahman Şam seferinden dönerken yolda vefat ediyor. İnsanlar diyorlar ki Abdurrahman büyük bir insandır. Ayşe annemizin de kardeşidir. Götürelim Mekke'ye defnedelim ve onun cenazesini Mekke'ye kadar taşıyorlar. Getirip Mekke'de de defnediyorlar. Ne diyor biliyor musunuz anamız ana ana asıl ana o işte gerçek ana nübüvetin pınarında yetişmiş bir ana. Eğer benim haberim olsaydı vallahi bu yaptığınızdan razı olmaz. Kardeşimin öldüğü yerde defnedilmesini isterdim. Sünnet üzere hareket ediyor Hazreti Ayşe Hanımız. Bizim temel fıkıh kitabımız olan İbn Abidin'de bu meseleyle ilgili yazan şeyi size okuyorum. İbn Abidin bu meseleyi inceliyor sonra şöyle bir şey söylüyor: Cenazeyi vefat ettiği yerden uzaklara götürmek faydasız işle meşgul olmaktır. Hem defnin geciktirilmesinde de kerahat vardır. Şam'ın fetinde bulunan sahabelerin Şam kapısı mezarlığına defni sağlanmış Medine'ye getirilmemişlerdir. E daha ne desin siz de bunu alın alacağınızı sahabe gibi davranın. Öldüğünüz yer neresiyse vefat ettiğiniz yer sizin meskun olacağınız yer olsun. Hatta çok söyledim derslerde bir daha söyleyeyim. Sahabe vefat edeceği zaman Ebu elen El de böyleydi. Götürün beni daha içlere doğru. Ezanın olmadığı yerlere götürün. Beni götürün iç tar taraflara ki ezandan mahrum olan yerlerden bir yere defnedin. Bizden sonra gelen nesiller desinler ki burada peygamberin bir sahabesi vardı. Gelip gitsinler gelip gitsinler orayı yeşersinler. Sahabenin ölü ölümü bile defin adına ne toprakta nerede kalmışlarsa orayı yeşertmişlerdir. Yeşertmeye de Allah'ın izniyle devam edeceklerdir. Şimdi sizi bir Medine'ye götürüm sözümü bitireyim. Ebu Said el-Hudri bize bir rivayet anlatıyor. Diyor ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir haldeydi. Medine'de kim hastalansa ona koşardı. Kim vefat etse onun cenazesiyle ilgilenirdi yıkardı kefenlerdi onu bizzat kendi elleriyle defnederdi. Aradan bir müddet geçti Medine büyüdü insanlar arttı işler çoğaldı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halen yapmaya devam ediyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir imamdı. Şimdi biz sahabenin peygambere olan sevgisine hayran hayran bakıyoruz değil mi nasıl sevmişler bu ölümüne sevda nasıl ortaya çıkmış. Yahu temel bir ilke vardır biz onu kaçırıyoruz seven sevilir. Eğer sahabe Resulullah'ı ölümüne seviyorsa vallahi peygamber de ölümün onları seviyordu. Peygamber onları ölümüne sevdiği için onlar zaten peygamberi ölümüne seviyordu. Sevgi karşılıklıdır tek taraflı değil. Biri hastalanacak da Allah Resulü gitmeyecek. Birinin cenazesi olacak da Resulullah'a icabet etmeyecek mümkün değil. Ebu Said el-Hudri diyor ki baktık ki olacak gibi değil. Dedi ki ya Resulallah, olmaz ki böyle artık bundan sonra sen gelme. Biz bazı cenazeleri de sana haber vermeyelim. Olduğu zaman biz defnedelim olsun bizsin Böyle oluyor o mescidin temizliğine bakan siyahi bir kadın var ya Ümmü Mihçen böyle o bir mescid güvercini hanım sahabi böyle birisi. Gece vefat etmiş sahabi de gitmiş defnetmiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gerçek bir imamdır. Mescid-i Nebevi'ye girmiş bakmış ki her zamanki yerde mihrapta durduğu o yerde koku yok oraya ümmü mihcen bir koku sürer ki Resulullah rahat etsin koku olmayınca dönmüş cemaate nerede bizim mescidimizin temizliğini yapan kadın demişler ki ya Resulullah vefat etti gece vaktiydi biz de sana rahatsızlık vermek istemedik onun için defnettik bir şey demedi diyor sahabi namazı kıldırdı beni hemen o kadının kabrinin başına götürün diyor Götürüyorlar oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabrini ziyaret ediyor. Yetmiyor orada bir gıyabi cenaze namazı kıldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Mükçen içinde de bir gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Ebu Said el-Hudri bu olayı bize resmi bu olayları bize resmi diyor. Asıl söyleyeceğim şimdi başka diyor ki artık öyle bir noktaya geldi biz Resulullah'ı ikna ettik. Dedik ki efendimize tamam ya Resulallah şöyle yapalım o zaman. Vefat ettiği zaman defniyle yine biz ilgilenelim. Yıkanmasıyla yine biz ilgilenelim. Kefenlenmesiyle yine biz ilgilenelim ama cenaze namazını sen kıldır. Ancak böyle ikna edebildik. Ve öyle oluyordu ki bazı günler peygamberin hücresinin önü evinin önü 2-3 tane cenaze ile doluyordu. Binlerce insan oraya geliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de orada o mevtalar için cenaze namazını kıldırarak öylece gönderiyordu. Ama nicelerininle beraber yine Efendimiz de kabristana doğru yürümeyi ihmal etmiyordu. Böyle bir peygamberimiz var. Böyle bu meseleyi önemseme adına attığı adımlar var. Bu manada bize koyduğu böyle bir miras var. Allah o mirası hakkıyla anlayan, hakkıyla yaşayan ve en sonunda da o ebedi hayata giderken mahcup olacak, pişman olacak hallerle değil, gerçekten ahretimizi kurtaracak, Allah'ın rahmetini kazanacak, celbedecek güzel bir akıbetle gitmeyi hepimize nasip eylesin.